574, numaralı konu, devlet başkanının halkın durumuyla ilgilenmesi, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'in halkın durumuyla yakından ilgilenmeleri, evet, Hazreti Ömer, Medine'nin dış mahallelerinde oturmakta olan iki gözü kör ve kötürüm bir ihtiyar kadının suyunu taşıyıp diğer ihtiyaçlarını gidermek isterdi, ancak ne zaman bu iş için oraya gidecek olsa birisinin kendisinden önce davranmış olduğunu görürdü, sonunda onun kim olduğunu öğrenebilmek için bir tarafa gizlenerek beklemeye başladı. Onun, Halife Hazreti Ebu Bekir olduğunu öğrenince de, hayatım üzerine yemin ederim ki sen bu işlerde önceliği hiç kimseye kaptırmazsın, dedi.